ediyoruz. Önce imanın tanımını yaptık on derste. Sonra iman ehl-i sünnete göre artar eksilir. Bu olanın sebepleri, artmanın sebepleri eksilmenin sebepleri onları işledik. Ondan sonra imanın şöbeleri. iman neden oluşur dedik şübelerden. Şöbeler salih emellerdir. Yan yana koysan dağ cibi bir iman çıkar. İmanın ne kadar şübeleri dedik mükemmel olsa o kadar salih insan olursun. allah Teala'ya vararsın. Şimdi bu derste imanın mertebeleri. Bu derste imanın mertebeleri dersi asılda tam ayar bir dersidir. İman meselesini, İslam meselesini, küfür meselesini, tekfir meselesini anlamak için bu meseleyi anlamamız lazım. Onun için her arkadaşın elinde kalem, defter istiyorum, tutsun. Bu konuları ezberlesin. İmanın mertebelerini biz çözsek, bunu anlasak artık Allah'ın izniyle ne haricinin tekfiri bize işler, ne mürcienin ircai bize işler. Tam ehli şünnet. Sünnet. ehl Sünnet dedik dört imam. Dört imam dedik, etba'il kiram ve, sah ve sahabel idam. Ondan sonra sahabe, o da ne demektir? Resulullah'ın medresesine dayanıyoruz biz, birinci kuşağa. Birinci kuşak nedir? Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem talebeleridir. Şimdi ben derse girmeden önce dersi bir özetleyeceğim. 10-15 dakikada, ondan sonra derse gireriz. Şimdi imanın şubelerinde bize alıştık vaaz şeklinde, yani detaylı bir meseleyi alıyorduk, bir şöhbeyi alıyorduk. Şimdi ilmi derse bir de eski dersler gibi ilmi derslere döndük. Asıl da ilmi derslerin şartları nedir? Her talebe bu dersi dinlemeden önce, yani bu derse gelmeden önce, yani de bunu kasetten, görüntüden, yani sesliden dinlemeden önce imanın mertebelerini Kitapta okuyacak. Ondan sonra ne yapacak? Gelecek hocanın dersini dinleyecek. Ondan sonra dersi dinledikten sonra bir de gidip kitapta okuyacak mı? Neden? Önce sen okursun ne anladın, sonra dersten sonra ne anladın, o farkına uğrarsın. Bu bir. Burada da bitmiyor. Dersten eve gittin, evde hanımını çocuğunu oturtacaksın, bu dersi anlatacaksın. O zaman senin aklında, zihninde yerleşir. Hem de tebliğ etmiş olur. Bu çok önemli meseledir. Çünkü bu vaaz gibi bir şey değil. Bu ilmi dersler vaaz dersleri gibi değil. Duydun, etkilendin tamamı inşallah uygul uygulamaya koyarız. Bu öyle değil. Bu ilmi derstir. Uyumayacaksın derste, gözün açık olacak, derse dinleyeceksin... Bir saati Allah rızası için halktan ilişkiyi keseceksin. Onun için bizim bir şartlarımızda derslerde cami gibi nasıl camide cep telefon kapanır derste de kapanması lazım. Çok önemli bir meselem var ise bir saattir. Bir saati Allah rızası için ayıracağız. Eğer bunda niyetimiz hakikaten Allah rızasını içse eclimiz çok büyük olur. Evet şimdi dönerim iman meselesine. Eskiye biraz dönsek, iman ehli sünnete göre nedir? İman üç meseleden oluşur. Birincisi, itikattır, Kalple itikad edileceksin. Çincisi, ikrardır. Dilden ikrar edileceksin. Üçüncüsü, emeldir. Ağzalardan, organlarla ortaya koyarsın. Neye iman ediyoruz biz? Allahu Teala. Allah Teala'ya iman etmek ne demektir? İçine bütün şey giriyor. Varlığına, he? Emrine, yasakına. Emrini yerine getireceksin, yasağının önünde duracaksın. Aslında hepsiyi şey bunun üzerinedir. Emrini yerine getireceksin, yasağının önünde duracaksın. İman dedim budur memleğim. Eyidir. Bu emri getirmek için ne lazım? Önce inanacaksın ona. Sonra sözünle ikrar edeceksin, onu yani tebliğ edeceksin. Ondan sonra bunu ağzalarıyla işleyeceksin Allah'ın emirlerini. Namaz ise namaz, para cebinden çıkardım, zekat ise zekat, gıybet yapmıyorum, yasaktır dilimi tutacağım. Gözüm zine yapmasın, gözümü tutacağım. Bunlar nedir? İmanın onaylarıdır. Bu üçü dedik, bir tencere nasıl üç taşın üzerine durar, oturur, bu üçü olması olmazdır. Bir taşı çeksen iman devrilir. Olmaz. Bu kimin itikadıdır? Öz Ehli Sünnetin. Öz Ehli Sünnet nereye dayanıyor? Sahabanın itikadına. Kimin sucucecinden bu itikad aldık? Dört imamın sucucecinden. Ne kadar güzel mutlu bir tayfayız biz. Ehli Sünnet olarak. Her şeyimiz dost tohrudur. Evet şimdi bu imanı anladık. Bu iman neyden artar dedik? Salih emellerden. Ne kadar salih emel nedir? Allah'ın emri. Bir de yasakları. Yasaklarının önünde durdum bu salih emeldir. Ben kendim, bir kadın geldi gözümün önüne bakmadım gözümü tuttum bu salih emeldir. Yasaktır çünkü önünde durdum bu salih emeldir. İmanım arttı. Yani allah Teala diyor, emrediyor bana, namaz kıl, zekat ver, davet et, ıslah et, bu salih ameldir. Yaptım onu, ne oldu? İmanım arttı. Demek ki imanımız artsa ne olur? Ne kadar imanımız artsa, Allahu u Teala'ya o kadar yakın oluruz. Ne oluruz? Evliyaullah oluruz. Eydir, iman durar mı yerinde? Hayır. İman aynen zi'begı gibidir. Zi'begı ne diyorlar? Türkçe e, şey... Sıvı bir şey var böyle şeyin içinde ha? Civa. civa gibidir. Efer. Civa hiçbir yerde durmaz. İman da civa gibidir. Kimse kontrol edemez onu. Ne olur? Durmaz. Yen artar, yen eksilir. Çünkü insanın hayatında yen amel var, yen ameli tercih etmek var. İman yen artar, yen eksilir. Eydir imanı artmasını bildik. O zaman bize ne lazım? Devamlı imanımız. Dursak iman düşer. Yoktur durmak yerinde. Çünkü düşman var ayağından çekiyor seni. Durmak yoktur imanda. Devamlı artıracaksın. Hatta iman yükselsin. Durdun biraz dinleneyim hemen aşağı alır seni. Bir de ne zaman iman eksilir? Ne zaman Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirmezsen? Yen yani de yasaklarının önünde durmasan o zaman ne olur? imanın? düşer. Ne olur? Aşağı düşer. Düşerse ne olur? İmanın zayıf olur. Allah kurusun o kadar düşer gelirsin sınıra. Neredeyse dinden çıkacaksın. Bazen bazı amel işler, imanı bozan ameller Allah kurusun insanı dinden bile çıkartır. Yani bu için sonu iman öyle düşer düşer düşer bir şey kalmaz ondan sonra gider. Giderken de hadi eyvallah demezsene. Nereye eyvallah? Ateşe gidiyorsun. İmanın düşmesi çok tehlikelidir. Onun için kend, kendi halini imanın düşür diye görsen ne olursun? Bilsen tehliçedesin. Şimdi ondan sonra neyi işledik? Biz yetmiş yedi tane ders yaptık. O da nedir? İmanın şübeleri. Yetmiş yedi şübeyi işledik. İmanın şübeleri. İman nedir? İman dedik azim bir dağ cübidir. Ama bunun içinde parçalar var. Nasıl bir tabalamız var yap boz. Çocuklar için alırız. Dağıtırsın onu. Çocuklar gelir her yeri yerine oturttu. Al dersin ben bunu yaptım ödülünü alır. İman da öyledir. İman her de, her ameli şübeyi yeri yerinde otur. Bu tabalayla gelsen teraziye cenneti kazanırsın. Nasıl çocuk bu tabalayla hocanın önüne geliyor, numara alıyor. Yan babası yanına geliyor. Eee Müjdesini alıyor, mükafatını alıyor. Kıyamet gününde de bu imanın 77 şübbesini bıraksan her yeri yerinde ne olur? Kazanırsın. Bu şübeler nedir dedik? Bir kısmı bu şübelerin olması olmazdır. Şübe bir bina cübidir dedik. İman bir binadır. İçinde bazı meseleler var olması olmazdır. Bina ne üzerine durar? Temel. Temellerin üzerinde ne şarttır? Kolonlar. Kalanların üzerinde ne şarttır Tabala. Bu bina ne diyorlar? Binanın kılıfı. Kılıfı kaba inşaatı neydir? İmanın şübelerin olması olmazları var. Mesela namazdır, zekattır vesaire bunlar onun üzerine durar. Bazı de ne var? Yan duvarlardır. İşte içeride kapısıdır, süsüdür bunlar nedir? İmanı mükemmelleştirir. Nasıl bu, bu bu şeyler binanı mükemmelleştirir? Suvasıdır, boyasıdır, e, lambirisidir, imanı müke, şey binayı mükemmelleştirir. Bazı ameller de olmasa bina çirkin olur. Ama bina var ama çirkindir. Şubeler de onun için önemlidir. 77 şube Dersin ben imanım mükemmeldir. Mükemmel imanla böyle azim bir Rabbin karşısına çıksak o zaman övünebilip biz salih bir kuluz diyeriz. Eğer böyle mükemmel bir imanla çıkmasan ne olur? Salih bir kulum demeye hakkın yoktur. Diyemezsin. Çünkü sen hakkıyla Allah'ın salih bir kulu değilsin. Eksik gelmişsin. Evet. Olabilir kulsun ama salih değilsin. Cünahçarsın. Masiyacısın. Vesayr. Bunu da işledik elhamdülillah bitti. Şimdi gelelim bizim imanın mertebelerine. Meratü bil iman. Bu da nedir arkadaşlar? Kısacası iman mertebedir. Üç mertebedir. İman üç mertebedir. Bu üç mertebe parça parçadır. Bu üç mertebenin de her birsin ayrı hücmu var. Bunları biz anlı şimdi dersleri derste işleyeceğiz işleyeceğiz inşallah. Bunları hepsini açıklayacağız. Bu üç mertebe neye denktir? Dinin mertebelerine. Şimdi bizde din İslam dini kat mertebedir. He? İslam dini 3 mertebedir. Maratu'u din-i İslam bunu biz çocukluktan her kişiye ezbellettirler. Dinin üç mertebesi var. Birincisi nedir? İslam. Kincisi nedir? İhsan. İman. Üçüncüsü nedir? İhsan. Bunu kim öğretti bize? Cibril aleyhisselam. Bir gün Cibril aleyhisselam celül camiye giriyor. İnsan halinde. Sahabeler tacibleri kalıyor. Cibril aleyhisselam içeri girdi. Bir Arabi şeklinde ama Arabi tanımıyorlar bunu yani yabancıdır. E yabancı da olsa seferden gelmiş kılıp kıyafeti dağınık dal, dal, olur. Bununki düzgündür. Ama süsmüşler edeben konuşamıyorlar. Gelmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dizinin yanında oturmuş. Diz diz bele elini de koymuş Resulullah'ın dizinin üzerine. Demiş ki ya Resulullah bana dinden bahsetti. Din nedir? Sormuş. Resulullah da demiş din İslam'dır. E, imandır, Nedir? İhsandır. Bu üçüdür. Tabi devam ediyor hadis. Gittikten sonra demiş Resulullah bildiniz mi kimdir? Hayır. Dediler bu Cibril'dir. Cennet size dininizi öğretiyor. Şimdi buradan çıkarttığımız ders nedir? İmanın mertebeleri, e, dinin mertebesi üçtür. İslam dininin mertebesi. Birinci İslamdır, ikinci imandır, üçüncü ihsandır. İslam, ben burada bir tabala çizdim şimdi, bunu göstereyim size. Şimdi bakın, bu daire, bu daire nedir? İslam dairesidir. Bu İslam dinidir. Bu büyük daire İslam dinidir. Bu birinci, bu İslam dinine girdim bu kapıdan. Neyle girersin? İslamın şartlarını kabul edeceksin. Bu daireye girdin. Seni bu alana aldılar. Bu, isla, bu alan hepsi İslam dinidir. Buna girmenin şartı nedir? Kapıda ne isterler senden? Putaka nedir? Giriş kartı. Giriş kartı senden. Giriş kartı nedir? Altı tane İslam'a girme şart var. Onları kabul edeceksin. Kabul ettin mi imza atacaksın altına. Bunları işleyeceksin. Kabul ettin bu beşini, imza attın altına, seni aldılar bu alanı. Ama haddin neredir? Bu çizgiye kadar? Bu alandan fazla giremesin burası. Ondan sonra, is buraya girmek için bu alan, büyük alan, koskocaman bir alandır. Büyüktür. İslam alanından daha büyüktür. Bu alana ne derler? İman. İman dairesi. Bu alan iman dairesidir. Bu alan çok büyüktür. İslam'dan daha geniştir. Bu alan nedir? İman dairesidir. Buna girmek için ne var? şartı nedir bunun? Altı tane şartı var. O da nedir? İmanın şartları Altı tanedir. Bunu da burada kaldın sen musulmansın. Mükemmel Musulmansın. Bu İslam dairesindeysen bizim dilimizden anladığımız dilde düz bir Musulmansın. Burada mümin bir Musulmansın. İhsan nedir? Ziruvettir. İhsan nedir? Resulullah bunu tarif ediyor. İhsan diyor sen Allah'ı görmüyorsan Allah seni görüyor öylecesine bir ibadet yapacaksın. Yani insanı Allah başında görüyorsa nasıl ibadet yapar? Senin patron başında duruyorsan saat gibi çalışırsın. Bak kuldür. Ama o sana maaşın verdiği için saat gibi çalışırsın. Ama Allahu Teala senin başındaysa he? zeyi yerde basmazsın tabii. İşte ihsan derecesine yetişsen bunun da şartı nedir? Allah seni görüyor. 24 saat Allah'ın göz altındasın. Seni görüyor. Hepimizi görüyor. Ama bu hissever, bunlar hissetmezler. Yani bunlar haflata düşebilirler. Ama buradaki onun için bu alan dar alandır. Bura kimse yetişemez. Yani az müminler yetişir. ne olur? Buraya yetiştin ne olursun? Evliyaullah olursun. Evliyaullah, Asfiyahullah, Sıddikin, Şuhada, Enbiya. Hepsi bu alanındadır. Buların da yeri neredir? Firdaus-i Firdausa aleyhine nedir? Cennetin en üst seviyesidir, Arşin altıdır. Yani Firdausun tavanı Rahmanın Arşidir. Yani Allah'a en yakın mezellistesin, Cennette. Şimdi anladık mı bunu? Bu iman, din iman dinidir, İslam iman e pardon İslam dini, bu İslam alanı iman alanı, ihsan alanı. Bu İslam'a cirmenin şartları nedir dedik? Beştir. Allah'a iman, namaz, namaz kılmak, zekat vermek, oruç tutmak E hadi yapmak. Bu buradan atlayıp buraya gelmek için, bu kapıya geçmek için ne söyler senden bekçiler? İmanın şartları. Şartları nedir? Pardon, İslam'ın şartları e, şahadettir, namazdır ha. İmanın şartları nedir? Allah'a iman, peygamberlere iman, meleklere iman, kitaplara iman, ahiret gününe iman, kaderin heyrine ve şerrine iman. Bu asıl, bu iman bütün Müslümanlar, salih Müslümanlar boyucu alandadır. Bu alanın ameli çoktur, görevi çoktur. Bu da özel görevidir. Allah'ın has adamları. Şimdi bunu anladık, İslam dini üç basamaktandır. Şimdi bu İslam dini üç basamaktandır. Burada anlaşıldı. Değil mi? Hiçbir sorunumuz yoktur bunda. Aha. Şimdi bunu iman diliden bir de anlayalım. Çünkü biz derslerimiz imanla ilgili oldukça, olduğu için bir de bunun iman dili var. Bu iman dili denir. Şimdi İslam dini hepsi nedir? İmandır tabi. Değil mi? Ama dereceleri var. Nasıl biliriz bir mümin, bir müminden daha üstündür? İyidir bu derecelerde sonucu nedir? Bu da imanın üç mertebesi nerede fark ediyor? Cennette fark ediyor. Değil mi sonucu? Cennet çünkü derece derecedir. Amelin ne kadar iyiyse o kadar ne olursun? Derece aranahtar. Mesela, şimdi biz ima, İslam dairesinde Kaldık burada da öldük. Cennetin neresinde oluruz? En alt tabakasında. En alt tabakasında oluruz. De dereceler var üzerimizde. müminler, salihler orada bizden daha neleri var? Özellikleri var, avantajları var. Biz düz, cennetin düz yerindeyiz. İman dairesine girdik. Bu da derece derecedir içinde. İkinci, üçüncü, dördüncü derecedeyiz. Firdavşu İhsan ehline hastır. firdevs İhsan ehline hastır. Onun için biz bir Musulman hedefi firdevs olması lazım. İmmetimiz yüksek olması lazım. Bunu kim tavsiye etmiş bize? Resulullah. Sorarsanız Allah'tan cenneti firdevs'i sorun. O değil Resulullah diyor sorun tamam bitti. Resulullah'ın anlattığı dil nedir? sorursan diyorsa anlamı gelir amelden soracaksın. Çünkü sen iş yapmamışsın. Patronuna, patronun yanında aybaşı hep kaytarmışsın. işe gelmemişsin. Yaptığın işi bozmuşsun. Aybaşı'na gelip der misin bana maaşımı ver? Onun için ihsan derecesi en önemli derecelerden. Şimdi iman meselesine geldi. Bu üçü de imandır. İslam şeyine girdin sen imansın, müminsin. Eydir buren nedir? İslam dininin haricinde nedir? Çifirdir. Bu da nerede biliniyor? O bir tarafta. Dünyanın sonunda, ebedi hayatta iki duraklama noktası var. Üçüncüsü yoktur. Hayat iki noktada bitiyor. Birincisi, müminlerin, İslam dinine girenlerin mekanı o da böyük bir nimettir, kalıcı bir nimettir, ebedi bir nimettir. Onun da adı cennetil huldi, cennetin ne'imdir. İkinci İslam din, diş, di, e, dininin dışında kalan bütün insanlar, ins ve cinler nerededir? Azap, işkence, ha? acı, ebedi. Onun da adı nedir? Cehennem. Ne'ûzu billahi min cehennem ve azabı cehennem nuru cehennem Allah'a sığınırız cehennemin azabından ateşinden şiddetinden burada ebedidir. Onun için dünyada yan İslam dini var. He? Yan burada var. Yan bu daireye gireceksin kurtarırsın. Yan burada kalırsın yanarsın. 3. tarafı yoktur. Ben biraz buradan alım buradan alım da yoktur. Anlatabildim mi? Yan bu dairenin içine girersin, bu kapıdan geçersin, yan bunun dışında kalırsın. Bazen gelip kapının önünde dursan bile eğer imza atmasan, beş tane şarta buraya girmesen, yüzde ben sevirdim, tereddüt ettim, kurtarmazsın. Çünkü basa, adımını atmadın. İslam dinine girmedi. Anlatabildim mi? Şimdi bu Buradan buradan bura geçmek için, buradan bura geçmek için ne var dedik şartlar var. Birinci şart İslam'ın şartlarını yerine getirdin. Burada kalırsın. Burada attığın imzanın altında durmasın bir de senin melekler dişen atar. İslam'dan bile çıkarsın kifr'e. Mesela sen attın ben namaz kılıyorum kılmadın. Zekat veriyorum vermedin. Anlatabildim mi? Burada tonlar var. Nedir? Gaflata düştün babamız gibi, vereceğim, vereceğim, şeytan dedi verme, cimrilik yaptırdın. Eğer sen inanıyorsan, cirdikten sonra imza attın, ben kılacağım, zekat vereceğim, oruç tutacağım. Ya şart değil, oruç tutmasam da olur desen imzandan sonra hemen atarlar seni dışarıya. İslam'ın dışına çıkarsın. Ama imza e, bazen gaflatta olur insan. Ya vereceğim, bir, bir sene kaçırttın zekatı, onlar hariç. Ama o da ne olur? Seni getirirler bu kıydın kapının önüne. Baksalar isra ediyorsun, atarlar seni dışarıya. Şimdi ondan sonra buraya geçmek için, iman alanına geçmek için, daha salih olmak için, daha Allah'a yakın düşmek için, imanın şertlerini inanarak yerine getirmek. Ondan sonra ihsan. Şimdi bu anlaşıldı, bu İslam dinidir. Eydir, bu İslam dininin adı nedir? İmandır. Bu alanın adı nedir? Çifirdir. Anlaşıldı mı Muhammed kardeş? Bu, bunun adı imandır, bunun da adı çifirdir. Biz çifri de tanıtacağız bir gün gelir, onu da açıklayacağız inşallah. İman derslerinin sonunda var. Şimdi biz imanı tanınıyoruz. Biz önce kimlik tespiti yapıyoruz. Biz kimiz bilen, kendi dinimizi işlerim. ondan sonra düşmanı tanıtırız. Bir önce kendimizi tanı tanımasak asker gibiyiz biz. Kendimizi bilmesek, yetiştirmesek düşmana saldıramayız. Şimdi biz kimlik tespiti yapıyoruz. Bu, bu alan, İslam dininin alanı iman derslerinde karşılığı nedir? İmandır. Zıddı nedir? Şifirdir. Anlaşıldı mı? Bence anlaşıldı inşallah. Yani iman var, şifir var. İslam dini var, ne var? Ne var? Batıl din var. Yen İslam dinindesin, yen dışındasın. Yen imandasın, yen küfürdesin. Bitti. Burayı anladık. Eydir bu alanın hepsi dediğin nedir? İmandır. İmanı da anladık. İmandır. Eydir bu mertebeler ne olur imanda? İşte o dersi yapıyoruz. Şimdi bunu açıklayalım. O mertebeleri, imandaki mertebeleri. Bu nasıldır? İman da üç mertebedir. Din gibi. İslam, iman, ihsan. İman da üç mertebedir. İman bir, iman ki iman üç. İman bire ne deriz biz? Genel bir iman. İman ki özel bir iman, müminlerin imanıdır. İhsan derecesinin karşılığı imanda nedir? Mustahab bir iman. Yani bu iman mustahabdir. Neden müstehaptır? Sorumlu de, buraya yetişmek için sen mükellef değilsin. Ama buraya yetişsen, sen ziruveti kazanırsın. Ama burada kalsan Allah senden razıdır. Anlatabildim mi? Şimdi bu biz üç, üç şeyi, imanı açıklayacağız. Ne dedik? İman, birinci iman, ikinci iman, üçüncü iman. Genel bir iman. Nasıl İslam geneldir? İman özeldir İslam'dan. Çünkü bu büyüç alan özel Allah'ın has adamlarıdır, Müslümanlarıdır, müminlerdir. Bu ortadaki ihsan has adamıdır. Cenel iman, müstehab iman. İşte arkadaşlar bu tablayı aklımızda çizmemiz lazım. Bunu anlasak bu ne zaman bize lazım olur? Tekfir meselelerinde. Tekfir meselelerinde imanın artma, eksilme, iman nedir ne değil, Bunlar hepsi bize lazım olur. Bu üç meseleyi şimdi açıklayacağız. Birinci iman nedir? İkinci iman nedir? Üçüncü iman nedir? Bunları hepsine de ayet, hadis, delil vereceğiz. ehli şünnetin Sünnet'in görüşüyle. Bunları teker teker masaya yatıracağız. Yoktur böyle bu dersi tavalayla anlattık, tamamını anladık. Yok, böyle bütün ince detayına kadar işleyeceğiz? Ondan sonra aynen bir askere nasıl zırh giydiriyorsun, ondan sonra savaşa gönderiyorsun. Buna bir şey olmaz evalla Allah dersin. Neden? Çünkü bu tam donatım. İşte bu biz iman meselesini anladık. Ondan sonra harici gelse bize harici fikrini yürütemez. Mürciyi gelse mürciî'yi yürütemez. Çünkü ehli sünnetin iman meselesinde ki düşmanı var. Cissi de şeytanın elidir. Şeytanın fikridir, ürünüdür. Harici fikri, mürciye fikri. Onlar da şimdi bizim derslerde kimlik tespiti yaptığımız için düşmanın kimliğini tespit etmiyoruz hale biz. Harici nedir, mürciye nedir? Önemli değil bizim için. Önemli olan biz kendimizi tanıyalım. Bizim haricimizdekiler nedir? Bizden değiller. Ondan sonra ne deriz? düşmanı ay ayırırız bu haricidir, bu mürcidir, bu mutiziledir, bu cehmiyedir bunları biz bilmemiz şimdi kafamızı karıştırır. Bu bizim işimiz değil anda. Bizim işimiz biz kimiz? Neyiz? Ne istiyoruz? Bunu bilelim. Ondan sonra diğeri corap sökücü gibi öğrenilir. Bazı arkadaşlar yanlış yapıyorlar. Kimliğini tespit etmemiş, hakiki ehl-i sünnet nedir bilmiyor, gidip başkalarının şüphelerine Harici diyor, okur, okuyor diyor. İçine batıyor, haber olmuyor. Aynen bazı alimlerimiz İslam'da felsefeyi okumuşlar. Felsefe nedir? Harun Reşit'in oğulları zamanında, Ma'mun ile Emin zamanında, Ma'mun zamanında özellikle Yonan eski kitaplarını tercümeye başladılar. Yonan eski kitaplarının lideri kimidir? Arustur, Aflatun, He? Bunlar nedir? Bunlar düşünce. Fe feylesuf ne diyorlar? Fe feylesuf. Feylesuf. Feylesuf bunlar. Feylesuf nedir? Oturur, düşünür. Bu dünya nasıl kurulmuş? Düşünce. Aklı serbest bıraktın, şeytanın eline geçer. Bu Allah'ın emridir. Şeytan bunu onayladı. Cehennemde, e, cennette bunu onayladı. Allah dedi sücde yap etmedi. Niye etmedin? E dedi benim aklım diyor bana ataştan daha güçlüyim o topraktan. Onun için kim aklına kaldı şeytanın adamı olur. E bunlar şeytanın adamı olarak diye işte felsefe yazmışlar. İşte o dünya böyledir, böyledir, böyledir akıllarına gelen şeyi koymuşlar. Nasıl Cengiz Han aklına gelen e, güzel şeyleri kendisine bir yasa yaptı. Onuyla hükmediyordu. Feylesuflar da budur. Dünyayı kendi akıllarıyla yönetiyorlar. E şimdi akıl nerede? Nakıl nerede? Nakıl Allah yaratmış, bize de katalog vermiş. Ben yarattım dünyayı, sizi, ini, cini, dünyayı. Dünya da böyle çalışır. Bu sistemden çalışır. Başka insanın sistemine geçsen, aciz, kendi iç organlarını görmeyen insan, İçeride ne oluyor? Kaç tane fabrika çalışıyor bilmeyen insan, ne yapar? Dünyayı kuramaz. Velauki bir günde dememe dememene doktorlar bir gün en kılcak damarı biliyorlar. Biliyorlar ama arız oldu düzeltemiyorlar. Bir damar kesildi nasıl düzelir? Bir de damar yerine nasıl damar çıkıyor? Hücreler nasıl çok alıyor bilmiyorlar. Ya bir hücreyi çok al diyorsun. Ben bunu çok altamam diyor. Çok alsa kendisinden çok alır. İşte o kendisi kimdir? Yaratan Kendisinden çok alır. O yaratan İşte şimdi bu veylesuflar ne yaptılar? Dünya koydu. Bazı alimler kalktılar ne yaptılar? Hı. Bakarım bu veylesufluk nedir? Okuyalım bunu. Ha? Ondan sonra hatta bilirim düşmanımız kimdi. Kendi kimliklerini iyi tespit etmemişler ama. Bu sefer ne oldu? Orada bazı şeyler gördüler. Çetrefile ile düştüler. Şeytanın işi ya. Şeytanın Hı. alanına girdin. Bu sefer vesvese ne yaptı? Adamlar o alandaki bazı görüşler aldılar, bizim kitapları da işlediler. Kitapları işlediler, altından çıkamadılar. Bunlardan da en büyük imam, en büyük alim, her herkes onu tanır, muteber bir alim, o da İmam Gazali'dir. E şimdi sen dersin, İmam Gazali büyüç adamdır, sen, büyüç alimdir, sen buradan İmam Gazali'ye iftira Ben atmadım, ha şaka İmam Gazali kendisi diyor. Bak, İmam Gazali kelam ilmine girdi, felsefeye girdi. En sonda, en sonda bir kitap yazdı. İlcamil avam an ilmil kelam. Kelam ilmi avama yasaktır dedi. İlleci bir tane tespit etmiş, o girecek. Ve girmeye de fayda yoktur. Hele o seviyeye gelmemişti. Ama en son dönemde İmam Gazali, Allah rahmet eylesin onu, en son dönemde Kalktı ne yaptı? Baktı bu hepsi boş laftır. İnsan kendini kimlik tespit etmişse o alana girdi, kurtaramıyor. Ne yaptı kalktı? Kalktı döndü yeni baştan Bukhari Müslümü okumaya başladı. Hatta sahih bir rivayetten vefat ettiğinde İmam Bukhari, İmam Gazali elinde Bukhari'yi okuyup gözkünün üzerine düşmüş. Demiş biz boşuna uğraşmışız bunca zaman. قال kıldan Asıl ilim, asıl kurtarış yolu Buhari Müslim'dedir kitaptay yani hadistedir. Hadis nedir? Allah'ın sözüdür. Resulullah'ın sözü Allah'ın sözüdür. Resulullah ona yantuku helil hava. İn huwa illa vahyun yuha. Evet. Şimdi bunu anladıktan sonra bize ne lazım? Kimliğimizi tespit eder. Evet, şimdi iman dersi, ilmi ders olduğu için burada Eyyub kardeş onu okur. Ondan sonra biz burada açıklar, gerekli olan yeri açıklarız inşallah. İman biraz yakına gel, Sandalyeni getir. Evet buyurun oku. İmanın mertebeleri. Daha önce geçen bilgilerden öğrendik ki, ehl sünnet vel cemaate göre iman, inanmak, söylemek ve amel etmektir. İtaatlerle artar, masiyetlerle azalır. İman edenler de bilgileri ve amelleri ölçüsünde imanlarında farklı farklıdırlar. İman, şubelerden ve parçalardan oluşur. Bunlar mertebeler ve derecelerdir. İmanın en yükseği, sahibini sıddıklar derecesine ulaştıran imandır. En alt sınırı ise, ihlal edenin imanını gideren sınırdır. Evet, şimdi burada eskini hatırlattı bize. Dediğimiz gibi. iman nedir dedik? İtikattır, kaldır, ameldir. İtaatlerden artar, mahsiyetlerden azalır. Ehilleri de içinde derece derecedir dedik. İmanın içinde. İman, dedik İslam dinidir. Biri İslam'dadır, biri imandadır, biri ihsandadır. İmanın da içinde derece derece var. E bu genel imanda da Birinci iman, genel iman, gerçek iman, müstehep iman. Bunlar da nedir? Derece derecedir. Neyden derece artar burada? Derecen salih amellerden atar, Kötü masiyetlerden azalır. Evet şimdi orayı oku. İman itaatlerle ve salih amellerle Allah'ın dilediği kadar artar. Hatta sahibini veliler, salihler, şehitler ve sıddıklar derecesine kadar ulaştırır. O'nun nimet cennetlerinden yi yine kadar yükseltir. Bu mertebeye imanın hakikati ismi verilir. Evet, bu birinci mertebe, dür iman salih emellerle, itaatlerden öyle atar ki sıddıklar derecesine gelirsin. Yani ihsan derecesine, sıddıklar, şehitler, nebiler, yani fırdavuşu alı derecesine. Bu deneyden olur dedi, salih emellerden olur. Bu Hakikatul iman. imanın hakikati. imanın gerçeği. Bu nedir? Çinci derecedir. Çinci derece imandır. Bu en imanın geniş alanıdır. Nasıl din mertebesinde iman mertebesidir? İslam iman, ihsan. Bu iman mertebesidir. Burada imanın hakikati mertebesidir. O orta yerdeki nedir? Alandır dedik. Evet. İman nasiyetlerle eksidir. Fakat yine de sahibini cehennemden çıkaracak asıl iman kalır. Orada ebedi kalmaz. Ona Müslüman denir. Mutlak manada mümin denmez. Kayıplı olarak söylemek gerekir. Mesela imanı eksik mümin denir. Veya büyük günah işlemişse fasık mümin denir. Öte yandan iman vasfından tamamen de soyutlanamaz. Gerçek mümin değil. Sadık mümin değil denir. Bu imanın en alt mertebesidir. Evet. İman da Nasıl salih amellerden attı dedik? Mahsiyetlerden, günahlerle, Allah'ın haddini, sınırını aşmakla, sözünü yerine getirmekle ne olur? İman düşer, düşer, düşer, düşer, düşer. Hatta böyle olur, gelir nereye? O kapıya, çizsen o kapıdan İslamiyet'e girdin. O kapı var ya sınır dedik. İmza attık altına. Ora kadar gelir. Öyle gelir ki bu bardağın nasıl yanı var, çınarı, <gülüyor> buraya bir yumurta koysan, Tehlikededir. Yan bu tarafa düşer yan bu tarafa. Sen öyle tehlikedesin. Bu kadar sınıra gel, Limite gelir. Yani hemen son damla bardağı coşturabilir. Seni de bir masiyet İslam dininden, imandan çifre götürür. Yani İslam dininden çifre şeyine götürür. İyidir burada kalan sınırda kalan yan yani duvarın üzerindedir. Yani duvara yaslanmış, yani oraya kundur. Bunun adı nedir? Bunun da adı cenel iman seviyesindedir. Bu cenel iman. Din mertebesinde nedir dedik? İslam mertebesindedir. Hala imana girmemiş. Bu adam asıl da imanın hakikatine girmişti. Bu cünahlerden bir de geri beger geldi. Ne dedik, ne gibidir dedik? Adı neydi o şeyin? Cıvacibidir. Kayar, yerinde durmaz. İndi aşağıya geldi dayandı kapıya. Eydir bunun adı nedir? Bunun adı iman derecesinde buna biz mükemmel mümin diyemeyiz. Eğilir çafir de diyemeyiz. Ne deriz? Düz vatandaş. Yani pardon düz musulman. Düz musulmandır. Neyle düzdür? Ne için düzdür? Çünkü bunda iman var. E imanı hani? Limittad olsa imanı var. Nedir? İmzatmış İslam'ın şartlarına. O imza kurtarıyor onu. İslam'ın şartlerini getirmiş yerine onu şimdi açıklayacağız. Olar nedir gerekler? Bu limite geliyor. Bu limite geldiğinde o iman dairesindedir. Çıkmamış hala. İslam dininin içindedir. Çıkmamış hala. Ama ne var? İşi tehlikededir. Buna ne de yeriz? İmanıyla mümindir. Masiyetliyle fasıktır. Ehl-i sünnetin terimi. Günahları onu fasık derecesine getirmiş ama kafir etmemiş. Fasık nedir? Çafilin amcası oğludur. Aralarında bir bağ var. Çok fuskun üzerine israr etsen amcan oğlun yanına gider. Onun için fasık olmaktan dikkat edeceğiz. Biz mümin olmamız lazım. Evet. İşte buna ne deriz? Hakiki mümin değil bu. Nedir? İmanın imanın kurtaran meselesi var bunda. Genel iman var bunda ama hakiki iman bunda yoktur. Yani iman dairesine girmemiş din meselesinde İslam dairesinde kalmış. Bu İslam dairesinde de ister biraz ortaya hundur, ister Çıkış kapısına yakındır. Nasıl İslam'a girdin o kapıdan? O kapıdan bir de çıkabilirsin. Allah korusun. Evet. Devam et. Bu mertebeye İslam veya imanı nasıl denir? Bu mertebe ancak üç şeyle birlikte gerçekleşir. Evet, yani bu mertebe dedik ya. Hatta burada bak burada Tavala'da dedik ya bu bu İslam'a giriş kapısıdır. Bu İslam'dır. Bu imandır, bu ihsandır. Bu birinci iman, ikinci iman, üçüncü imandır mertebelere. Bu mertebeni biz açıkladık. Salih emellerden yen yani sıddiklere gelebilirsin Allah'a, Salih emelden yan bağlanda kalırsın. E bu alanda büyük nimettir. Ne mutlu bize bağlanda ölelim. Ama biz yine hedefimiz ihsan derecesidir. Eydir, bu nedir? Bu dedik düz ehli imandır. Burada nedir? Müslümandır. Adı burada musulmandır. Bu mümindir, bu muhsündür. Anlatabildim mi? Bu Müslümandır. bu mu'mindir, bu muhsündür. Üç mertebe var. Şimdi bu mertebenin adı nedir? Ki biz konuşuruz, masiyetler. Ne yapar? İnsanı getirir, burada sıkıştırır. A da derece derecesi var. Vale ki alanı dardır ama bunların da derecesi var. Yen kapıya yakınsın, yen iman girişi kapısına yakınsın, yen de arada bir yerdesin. Ama alan dar, dikkat edin. Çok esneklik payı yoktur. Ama imanın alanı daha büyüktür. Evet, bu alanda kalmanın da şerti var. Arkadaşlar, bağırılanın kalmanın şerti var. Şartları nedir dedik? İslam'ın şertleridir. İmza attım. Ama İslam'ın şertlerinde de bazı bazından farklı olduktan dolayı Şimdi burada alimler 3 tane o şartı 3'e özetlemişler. O 3 de o beşi kapsıyor. Nelerdir şartlar bakalım. Birincisi şehadet kelimelerini söylemektir. Yani bu olması olmazdır. Eşhedü Allah ilah illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulu. Bunu söylemek şart. Yani bunu söylemesen imanın birinci şartıdır. İslam'ın. Bunu söylemesen hele kesin kabul olmaz. Eydir ben Arapça bilmiyorum. Bilmiyorsan da söyleyacaksın. Bir tane söyler arkasıyla tekrarlayacaksın. Bu şarttır İslam dinine girmekte. Eydir ben kendi dilimde e, e, la ilahe illallah diyorum. Olmaz. Arapca diyeceksin. Yamuk, mamuk, Ne dersen bir tane söyler tek kelime kelime Arxasız ise tekrar edersin. Bunu hatta papağan bile yapabilir. Onun için her ne dilde olursan olsun nutuk şahadet şarttır Arapça. Evet. İkincisi kalbin sözüdür. Kalbin sözü demek şahadet kelimelerini bilmek, onların manalarını tasdik etmek, peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği şeyin ve Allah'tan getirdiği emirlerin doğru olduğunu tasdik etmek demektir. Evet, ikinci şart nedir? Kalbin sözüdür. Kalbin sözü nedir? Kalbin sözü nedir? Kalp şimdi dilin sözü, dil ağız konuşur ama kalp hem konuşur hem amel yapar. Kalbin sözü inancıdır. Kalbin dili yoktur. Onu neyle ko konuştur, iman eder? Neyden amel eder? Kalbin ameli de var. Sevci, korku bunlar kalbin amelidir. Ama kalbin sözü nedir? Kavulu nedir? He? İlim, ilmim olacak. Neden? Ben kime şahidet getirdim? Ona ilmim olacak. Yani getirdiğim şahadetin anlamını bilip cireğini yerine getirmektir. Çok önemli meseledir. Yoksa bu İslam alanı da böyle ben düz Müslüman musul, oldum, düz e, e, limitteyim de. Böyle yoktur kurt kurtarmak. Ne var? Şahadeti dedin anlayacaksın. Onun için buradan ne anlıyoruz arkadaşlar? Bir de ne diyor ya bu musulmandır şahadet getirdi. Eyvallah şahadet getirdi ama cereyini yerine getirdi. Yok o zaman atalar bunu dışarıya bir de. Bir de İslam dairesine çıkar. Ee, İslam dairesine küfür dairesine çıkar. Şahadeti getirdin cereyini yerine getireceksin. Cereği nedir? İslam'ın beş şerti altına imza atmışsın sen. O imzanın sadık kalacaksın. Yoksa haydi Allah, Eyvallah. Atarlar sen o bir tarafa. İyidir bu şahadetin cereği nedir? Onu anlayacaksın. Bileceksin. Ve inanacaksın. Onaylayacaksın. He? Ve amele döktüreceksin. İmza attın altına. Ameller nedir? İşte namaz. Namaz ve vesaire. Bunun anlamı nedir? La ilahe illallah. Bunun anlamı Allah'tan başka ilah yoktur. O zaman şirk koşmaz. Bunu bileceksin. Bütün şirkler yasaktır. Teç Allah var, teç ilah var. Sadece ona ibadet olunur. Başka ilahlara ibadet olunmaz. Velev ki bu tahtadan olsa, taştan olsa, insan olsa, in olsa, cin olsa yasaktır. Eee? Ondan sonra Kelime-i Şehadet'in ikinci şıkkı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu Rabbin, bu ilahın, inandığım ilahın elçisidir. Elçinin görevi nedir? Sana mesaj getirir. Nedir? Risale getirir. Nedir? mesaj ne yazılmıştır? İşte bu, bu, bu Allah'ın emridir. Bu, bu, bu da Allah'ın yasağıdır. Bunu da emirleri kabul etmek, yasakların önünde durmaktır. Anlaşıldı mı bu? Evet. Bu çinci şarttır. Bunlara inansak biz İslam çerçevesinde kalırız. Yani bizi kapıdan çifir dairesine çıkartmazlar. Üçüncü şart. Üçüncüsü kalbin amelidir. Kalbin ameli ise tevhidi kabul etmek, şirkten uzak durmak, Allah'ı, peygamberini ve dinini sevmek, Allah'a ve peygamberine itaat etmek demektir. Evet. Yani şimdi kalbin de ameli var. Dedik nedir? Kalp de amel yapar. Nasıl azalar amel yapıyor? Namaz kılıyorsun, rüku, sujud yapıyorsun. Kalp de amel yapar. Kalp ne yapar? Korkar. Kimden korkar? Ha? Hakiki korku Allah'tandır. Ahmet'in Mahmud'un elinde bir şey yoktur. Allah istemese bir şey olmaz. Onun için korkars, korkacaksın. Ama burada dinin gereği nedir? Dinin gereği nedir? asıl da tevhiddir. Yani Allah'tan korka, korkan korku bir mesele nedir? Ama cenel korku nedir? Tevhiddir. Yani ben hiç Allah'a ibadet ederim. Allah'tan başka hiçbir şeye şirk koşmam. Benim dinim, inancım, amelim bütünü Allah'u vahdehu la şerikele ona sadece şeriki olmayan tek Allahu Teala'ya ibadet eder. Eydir bunu anladıktan sonra yetiyor mu? Yetmiyor. Yetmiyor. Karşı tarafta düşmanlar var. Bunun ikinci şıkkı tevhid yerine gelsin o düşmanlardan beri geleceğim. Geleceğim. Onaylamayacağım. Tasvip etmeyeceğim. Hoşgörü yapmayacağım. Kalbimde yer, muhabbetleri olmayacak. Bunları hepsini dışarı atarız. Anlatabildim mi? Bunu da getirdik yerine. Ne yapacak? Bu da bitmedi. Allah'ı ve Resul'ünü ve O'nu sevenleri ve Allah'ın dinini ve o dini canlandıranları hepsini seveceğim. Bunlar benim ailemdir. Bunlar benim dostumdur. Ve mutlak olarak tek emir kaynağı benim kim olacak? Allahu Teala olacak. Bu da üçüncü şarttır. Demek ki buradan anlaşılıyor ki bu İslam dairesi velev biz buna basit baktık ama o kadar basit değilmiş. Ehl-i Sünnet'e göre. Bu İslam dairesinde kuralları nedir? Kattıdır. Velevki alanı dardır ama bunlar bu üç şart yerine getirmesi. Nedir? Şehadet vereceksin. Şehadetin anlamını bileceksin. Şehadetin gereğini işleyeceksin. Ancak sen nerede kalırsın? İslam dairesinde. Yoksa böyle İslam dairesinde kalmak yoktur. Evet bu üç şartı anladık mı arkadaşlar? O zaman biz ataştan kurtarırız. O zaman biz İslam milleti üzerine ölsek ölürüz. Açı takdirde biz küfür üzerine ölürüz. Allah bizi ve bütün Müslümanları Kifir üzerine ölmekten kurusun. Evet. Bunların her üçünü birden yerine getirmeyen bir kul, imanın aslını gerçekleştirmiş olmaz. allah Teala şöyle buyurdu. Hayır, Rabbine, Rabbin hakkı için, onlar aralarında ihtilaf ettiği meselelerde seni hakem kılıp, sonra da verdiğin hükümden ötürü içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın, sana tam bir teslimiyetle bağlanmadıkça, iman etmiş olmazlar. Evet. O alimlerimiz, ehl Sünnet alimleri diyor, bu üçünü bir yere getirecektir. Bu üçünü bir arada işleyecektir. İman nasıl dedik, iman nasıl dedik, üç mesele üzerine durar. Burada da, bu İslam da üç mesele üzerine durar. Nedir olar? Şehadet dedik, kalbin inancı, he? bir de onu amele dökmek. Aynen iman Bunları yerine getirmektir. Bu üçü, bu üçü olmasa imanın da aslı gider senden. İmanın aslı nedir? Yani İslam'dan çıkarsın, çifre gidersin. İmanın aslı da gitti senden, aynen İslam'dan çıktın, çifre gittin. Yani din teriminde, İslam dini teriminde, burada alimler buna Müslüman veriyorlar. Müslümandır diyorlar. İman teriminde, İmanın geneli bunda var diyorlar. İmanın aslı var bunda. Ama mükemmelliği, hakikati yoktur bunda. Bu şahıs Bu üçünü yerine getirsin. Eğer yerine getirmesen Allah korusun İslam dininden çıkarsın dışarıya. Burada da şu ayet Nisa suresi 65. ayet tecelli ediyor. Burada Rabbimiz kendisine yemin eder. Bak Rabbimiz her şeye yemin eder. Kendi yarattığı bütün şeylere yemin eder. Ama kendisine yemin ederken çok korkunç meselelerde yemin eder. Çünkü biz neyle mükellefiz? Biz sadece bize ne hak vermiş allah Teala? Sadece Allah'a yemin edebilirsiniz. Allah'ın haricinde hiçbir şeye yemin edemeyiz biz. Haramdır bizim, siyasaktır. Büyük günahtır. Çok babel altına gireriz. Yani bir de ne diyemez? Babam hakkı için, vatanım hakkı için, beyrağım hakkı için diyemez bunu. Oğlumun canı için diyemez bunu. Haramdır, böyük günahtır. Ne diyebilir? Allah hakkı için. Başka bir şey yapamaz. Yani de Allah'a mensub olan, Allah'ın beyti hakkı için, Allah'ın kitabı hakkı için. Onun haricinde başkasına yemin edemez yasaktır. Ama Allah Teala kendisine yemin eder, yarattıklarına yemin eder. O yaratandır, biz kuluz. Biz bize verilecek kadar haddimizi aşmarız. Burayı da bildik. Şimdi ayet ne diyor? فَلَا <gülüyor> Rabbika <gülüyor> Rabbine yemin olsun, لَا يُؤْمِنُونَ İman etmiş olmazlar. Burada iman, biz diğer derslerde hatırlarsınız dedik ki iman Resulullah'a imanın tamamı olamaz. Hatta kardeşinsin iman etmiş olamazsın. Kendine sevdiğini kardeşini dese olmak. Orada iman nedir dedir derecedir. İman mükemmel olmaz. Yani İslam dairesinde kalırsın. İmanın hakikatine gelmek için ne yapmamız lazım? İmanın hakikatine gelmek için kardeşimizsin de seveceğiz kendimiz gibi. O zaman Ehli iman sıfatından oluruz. Burada ne diyor? فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ Burada yani iman etmiş olamazlar. Yani kafir olurlar. Kafir olurlar. Nedir? Kim kafir olur ya Rabbi? Hemen biz şoklanmamız lazım bunu duyduğumuzda. Çok korkunç bir ayettir. Çıkacağız müminlerin alanından. Hatta يُحَكِّمُوكَ ف۪ي مَا شَجَرَ بَيْنُونَ Seni hakem kılsılar aralarındaki ihtilfte. Yani Eflatun mu, dini mi, onun görüşü mü, kelam mı, yoksa Allah'ın emri mi? Bir mesele geldi bize, kelam ilmi böyle diyor. Eflatun böyle diyor, değil mi? Filozoflar böyle diyor, yoksa Allah böyle diyor. Burada Allah diyor, Eflatun'a inandın, kafirsin. Allah'a inandın, musulmansın. Yemin ediyor allah Teala. İman etmiş olamazlar. Hatta seni haçam kılmasalar. E ben, sen bir de ne diyorsun Ya Allah, Resulullah böyle diyor. O diyor ya olsun ama bu da güzel görüştür. Akıl mantıkaya hundur. O zaman akıl mantıkaya hunduysa akıl mantıkın imamıyla haşrolursun kıyamet gününde. Ataşında cayır cayır ebedi olarak kalırsın. Bir de ne yapar iblis? Hatibu ahli nar. İblis nedir? Cehennemin hatibidir. Hem de bilbil bil gibi öter orada. Ama ne öter? Demez size sabredin, kurtaracağız planım var. Hayır. Çıkar diyen size vay, vay halinize diyen. Ben size demedim. Ben sadece dedim bu yoldur hemen koştunuz. Bana ne diyen? Ben sizin babanızı almayacağım. Her şey kendi cezasını çeker. Sizden beri gelir. Atacın içinde bile. Onun için Resulullah dedi, iblis nedir? Hatibu ehlinler sonra ne diyor rabbil alemin sonra la yecidun fi enfusihim harce kendi içlerinde bile sıkıntı hissetmezler yani tam teslimiyet neye teslimiyet Allah'ın emrine neye düşman aflatun mu ilmi kelamdı kim demişse hangi imamda aflatunun uzantısıysa elimizin arkasıca senin bizim kalbimizde yerin yoktur e mimma qazaytu ve yesallimuna teslima. Verdığın emirden sonra, "Kale Tan sonra akan sular durması lazım." Nereden çıkarttın bu akan sular durması lazım? Ayetin sonundan. Ne diyor? "Yesallimuna <tusur> teslima." Teslima nedir? Arapçada mübalağa geliyor. Vurgulu. Yok be, teslim olun deseydir, tamam teslim olsun. Teslima, kesin teslim. Tereddütsüz, şüphesiz, şeksiz. Onun için müminin şiarı nedir? Âmenna ve saddakna. Semi'na ve ata'na. La havle lana ve la kuvve. Bizim ne havlimiz var, ne kuvvetimiz. Allah ne demişse, biz oradayız. Evet, o, bu ayeti daha çoklayalım. Ondan sonra bitirelim. Devam et, Çünkü yüce. Allah Teala yüce kitabında şeriatı dışındaki bir hükmü kendilerine hakem tayin edenleri münafık olarak isimlendirmiş ve şöyle buyurmuştur. Şunları görmedin mi? Kendilerinin sana indirilene ve senden önce indirilene inandıklarını sanıyorlar da hakem olarak tağuta başvurmak istiyorlar. Oysa kendilerine onu inkar etmeleri emredilmiştir. Şeytan da onları iyice saptırmak istiyor. Kendilerine Allah'ın indirdiğine ve Resul'e gelip denince o iki yüzülerin senden büsbütün uzaklaştıklarını görürsün. Evet bu ayette Nisa 60-61. Bu da onun zıddıdır. O tarafın zıddıdır. allah Teala diyor ki Eğer aflatun ve celem ilmine uysanız insanların sözüne uysanız he? ne deriz? Velev onun adı aflatun değil, Ahmet Hoca'dır. Mahmud hocadır fark etmez. Madem ki aynen medreseden geliyor. Dört imam medresesi hariç hepsini çöpe bizden değiller. Anlatabildim mi? Ne diyor? Elem tera ilellezine yez'umûne ennehum amanu bima unzile ileyke ve ma unzile min kablik diyor ki iddia ediyorlar. Sene inene ve senden önceki inen bütün peygamberlere inandık. Eyvallah. Ondan sonra ne yapıyorlar? Yatḥakamun ile tağut, tağuta hükmediyorlar. Tağut kimdir? Allah hariç her çeşit tağuttur. Kim Allah'ın görevine üstlense o tağuttur. Kim Allahu Teala'nın bazı sıfatlarını kendi üzerine ası o tavuttur, haddini aşmıştır. Bazen tavut cansız olur, insanlar onu tavut yapar. Bazen insan olur, kendisi olur, çocuğum koyar. Diyor ki, bak olar tavuta sene gelip yanında öyle diyorlar, arkadan gidip tavuta itaat ediyorlar. Halbuki senin yanında olan, seni sene inanıyoruzdiriz, senden öncekilere inanıyoruz diyor, diyorlar. Orada da ne var? Emrolunmuşlar çifretçiler. Allah'ın haricinde bütün tağutları çifretçiler. Ama senin yanında evet çifrediyorsun gidip arkadan yapıyorlar. Bunlar kimi vasf ediyor Allah Teala burada? Münafıkları. Medine'deki münafıkları. Evet. Şu Allahu Sübhanahu Teala diyor, işte bu niye böyle olur? Çünkü şeytan sizi yoldan çıkartıyor. Şeytan destiyor sizi Dalalat yolunun ta derinine gömsün. Sırat müstakim yanlarda ne var? Dalalat yolları. Bir de olabilir dalalat yolu otobanın yanından gidersin. Bir de hemen kayabilirsin otobana. Ama derinliğine, <gülüyor> uzak bir derinliğine indirir seni, kumsala girdin artık hayatta çıkamazsın. Yüz şerefer benim dört çekiçli varımdır. Bitti senin işin. Orada öyle tumarsın, Batana şurdukça inersin kumun dibine. Çünkü dalalat yoludur, çaresi yoktur. Felsefe yaptıkça, kelam yaptıkça inersin derinliğine. Ondan sonra işte diyor münafıklara Allah Teala ve idakilun taalu ila ma unzilella ma ensala llahu ve ila erresul ve ila erresul raet elmunafikin yasudduna anka sududa münafıkları derken Diğer onlara gelin Allah ve Onlar onları ne yapıyorlar? ediyorlar. Sad nedir? Yüz, yani yüz çeviriyorlar. İstiyorlar kaçama yolu bulsular. Tabi resmen yüzlerini çevirmiyorlar. Onları kafirdiler. E Yusudduna burada Allah Teala bu teriminiye kullanmış. Yani yüz çevirmeye kaçama yoluna utanma utanarak insan böyle bir, kaçar bir yerden. Bunlar ne yapıyorlar? Çıkış yollarıyla kurtarmaya kalkıyorlar kendilerini. Neden? Neden? Allah'ın emrine uyması. İşte arkadaşlar bu nedir? Önemli meseledir. İmanın aslı bizde kalmak için bunları yerine getirmemiz lazım. Evet şimdi dersimiz doldu mu o zamanımız? Bitti. Aslında buranı da açık olasaydık. E i̇stersen o paragrafı da okurayım. Buranı bitirelim bir on dakikada. Çünkü kopuk olur. O bir derse kalsa burası. Kul imanın aslını yerine getirdiği zaman Allah'ın emirlerine itaat edip haramlarından sakınmak ve sonrasını tamamlamakla da mükelleftir. Çünkü allah Teala bir kulun Müslümanlığının sıhhatli olması hakkında şöyle buyuruyor. Eğer tövbe ederler, namazı kılarlar ve zekatı verirlerse dinde sizin kardeşlerinizdirler. Biz bilen bir kavme ayetleri böyle uzun uzun açıklıyoruz. Evet şimdi sen dedik ki İslam alanına girdin. O daire var birinci daire. İslam alanına girdin. İslam alanındasın. Burada ne var sende? İman şeyinde adın neydir dedik. İmanın geneli var sende. Bu geneli sende kalmak için ne yapacaksın? Emirlerine uyup yasaklarda duracaksın. Eydir burada durdun ne olur? Senin İslam'ın Allah ın indinde kabul olun. Böyle össen evet Allah Teala seni Müslüman kabul eder cennete de sokar seni. Ama der, cennette dedik nedir? Senin limitin cennetin en az derecesindedir. Bu da nedir? Ayet e, Tövbe Suresi 11.inde فَاِنْ تَابُوا وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ وَاَاتُوا الزَّكَاتَ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ Diyor ki onlar tövbe ettiler çafirler çıfirlerinden. Namaza kıldılar, zekatı verdiler. Bunlar sizin din kardeşlerinizdir. Burada şart koştu. Nasıl din kardeşimiz olur? Din kardeşi kimdir kardeş? Şimdi benim kardeşlerim kimdir? Babamdan, annemden olanlardır. Yani babamdandır. Olanlar benim din kardeşim, kan kardeşimdir. Ama din kardeşim nedir? O İslam alanına girmiş. İslam dinine girdim, bütün İslam dinine giren benim kardeşimdi. Din, yani İslam dinine ne zaman girerler İslam dinine ne zaman amel yapsalar zecat cinayettir. Zecat tanınmaz dinin am bütün ameline cinayettir. İşte ne diyor ayetin solu? Ve nufsilu'l ayati li Tafsil. Tafsil nedir? İşte böyle detaylı veririz Rabbil Alemin aklı olana. Aklı olan kavma detaylı veririz, amel işlesin. Yoksa laftan olmaz. Evet, diğerini de okuyalım. Ayıp, hatta bu bitsin. E... Aynı şekilde iman, ehl-i sünnet ve cemaate göre azala azala öyle bir hale gelir ki sahibini büyük bir tehlikenin eşiğine getirir. Hatta muhalefetinin miktarı ve günahtaki ısrarı Müslümanı kendisi kendisini imandan çıkaracak şeyleri işlemeye götürür. Böylece de imanı tamamen gidebilir. Kıyamet günü Allah'ın huzuruna imandan yana tamamen eli boş olarak ve kendisine fayda verecek hiçbir şeye sahip olmayarak gelir. O halde imanın öyle bir az sınırı vardır ki bunu ihlal eden kimsenin imanı gider. Allah korusun sahibi ebedi cehennemlik olmaktan kurtulamaz. Evet iman dedikçe sen amel işledin. Allah'ın emirlerini getirdin. Yasakların önünde durdun. Ne oldu? Müslüman dairesinde kaldın. Ama günah işledikçe sen olur? Seni çeker kapıya. Seni çeker kapıya, seni çeker kapıya. Seni çeker kapıya Hatta öyle olur ki Allah kurusun bir limite gelirsin hiç salih emelin kalmaz hemen seni atarlar İslam dışına. İslam dışına gittin ne olur? Çifir milletine. O çifirde de ölsen ebedi cehennemdesin. Allah kurusun. Onun için buradan anlaşılır ki isla, imanın bir limiti var. Az bir limiti seni ne yapar? Kurtarır. En azından Ailenin kapsının içerisine girersin. İslam dininin. Ama o limiti de kaybettin Allah kurusun gidersin. Ama bir miskal zerre o limitten olsa sana ebedi ateşten inşallah kurtarır. Onu da açılacaksın dedi yavaş yavaş. Evet. Ehli sünnet ve cemaate göre imanın mertebeleri, dereceleri ve menzilleri vardır. Müminler imanlarının mertebelerinde farklı farklıdırlar. Onlardan kimisi imanın asli mertebesindedir kimisi onun hakikatleriyle amel eder, imanını tamamlar ve imanın vacip veya müstehap derecelerinde ulaşır. Bunlar imanın hakikati mertebesindedir. Eylül göre imanın mertebeleri şunlardır. Evet, o imanın mertebelerinde. Birinci mertebe, imanın asli mertebesi. Evet, üçünü de saymamış mı? Evet. Sayılması lazım. İmanın aslı, imanın vacip, imani kamil. Şimdi, burada bu Ehl-i Sünnet'e göre iman üç mertebedir. Din dedik üç mertebedir arkadaşlar. İslam, iman, ihsan. İman da üç mertebedir. Birinci imanı vacip Hakikatul iman bu da nedir? İmanın mustahab. Asıl imanın aslı, hakikati mustahab olan iman. Üç mertebedir. Eydir bunların içinde insanlar derece derece, tabi Burada olanın derecesi aynen değil. Burada olanın derecesi bunu ihsan gibi değil. Zirvet nedir? İhsandır. Diğer adıyla evliya Allah'lardır. Peygamberler, salihler, şehidler, suddikler, veliler bunlar hepsi ihsan derecesindedir. Onun için bir de ne diysem evliya Allah'ım biz onun ameline bakarız. İhsan derecesinde mi yoksa değil mi? Onun için birçok decceller var kendilerini Salih kullar, keramet gösteri diyorlar ama ameline bakıyorsun. ihsan amel değil, bil o yalancıdır. Sahaba gibi olacaksın burada olmak için. Buna böyle kolay değil ya. Laf yapmaktan değil. Bir adam var çıkıp böyle konuşuyor ki sanki kitaptan okuyor, Kur'an ayetten başka bir şey konuşmuyor. Ama amelinde o okuysa ihsan derecesinde değil. Sonra ikinci derece nedir? İman. İman ehli, hakikatul iman nedir imanın gerçeği? Bu alan çok büyüktür. Bu da derece derecedir. Ne kadar ihsana yakınıysa o kadar yüksektir derecesi. Ne kadar İslam'a yakınıysa o kadar ihsandan uzaktır, Allah'tan uzaktır. Ama sonuçta Allah'ın dostudur. Ondan sonra nedir? Aslul iman, imanın aslı. Şimdi biz önümüzdeki derste inşallah üç imanı açıklayacağız. Tabi bir derste değil. Birinci aslul iman ki dinde buna ne dedik? İslam dedik. İkinci hakikatul iman dinde bunu dedir iman alanı. Üçüncü ihsan derecesi buna da imanın mustahab. Diyarız buna mustahab olan iman. İnşallah bunları önümüzdeki Allah bize ömür vermişse bu derslerde hepsini açolarız. Allah hepimizi imanın hakikatini, ilmini, bilmesini bize nasip etsin. Hem de hedefimiz, hedefimizi ihsan derecesi, imani mustahab derecesini bize nasip etsin. Hedefimiz de o olsun. Bütün Müslümanların. Çünkü biz kendimize sevdirimizi bütün musulmanları istemezsek hakikatül imana, ihsan derecesine bile yetişemeyiz. Onun için Allah hepimizi günahlarımızdan geçsin, ilmimizi arttırsın, ilmimizden bize amel etmeyi nasip eylesin. Velhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin, nebina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.